Yaz. Ne var? Uyuma! Açma uykumu! Dayak mı istiyor canım? Yok. Ya asılı bir canavar bekliyoruz burada, bilmiyor musun? Ben biliyorum! İzleyiciler bilmiyor, sen onları anlat! Kafayı mı çektin sen? Hayır! Şarap emdim bir testinin memesinden! Nöbeti içilir mi? İçkisiz gece nöbeti olur mu? Sen içmedin mi? Dozunda içtim, dozunda uyukladım! Overdose bir düş gördüm! Anlatma, sakın anlatma! Bir kartal gördüm, dev gibi! Anlatma! verdi meydanın üstüne! Tunç kakılı kalkanı pençesiyle kaptığı gibi verdi göklere. Sosyast anlatma diyorum dinleyecek halim yok. Üstelik çok kötü anlatıyorsun. Aynı tunç kakılı kalkan bir de baktım klonum olsun elinde. Atıyor kalkanı yere kaçıyor. Sosyast ben bu düşü gördüm. Nasıl görsün bu benim özgün düşü. Görülebilecek tüm düşlerin videosu var artık. Geçen gün Venizelos videodan Beta Betamakis bir düş aldım. İşte ben düş ona derim. ...Sabaha dek üç kez izledim. Mikili mi? Denizelos videoda miki yok. Hepsi sosyal içerikli. Sosyal içerikli miki de var. Yok ya! Belin Amerika'nın dört gün tam proletaryeyle. Benimki mikisiz! Ne kaset ziyanlı. İstemezsen anlatmam. Anlat anlat, alıp izlemek zorunda kalmayalım. Bir koyun sürüsü... ...değişik yollardan bir meydanın ortasına gelip toplaşıyor. Ellerinde değnekler, sırtlarında abalar var. Meydanın ortasında bir canavar. Açmış ağzını yummuş gözünü, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, tutup çekiyor. Anlatma, biliyorum. <gülüyor> Bilemezsin. Hani canavar eline terazi alıyor da bir bir hayvan postları tartmaya başlıyor? Evet. Bu şişman milletin derisini yüzüp satacak, vatan elden gidiyor demeye getiriyor. Nereden biliyorsun? Bunu bilemeyecek de var, senin anlattığın Aristofenes'in eşek arıları, her videocuda var. Hahahaha <Gülüyor> Dersimiz aristofale ...Mahkemede buluyormuş kendisini. Düşünde bile. Düşünde bile. Bak işine. Mahkemede oy vermek öylesine bozmuş ki aklını... ...Gece yatağından fırlayıp oy kupası arıyor karanlıkta. Genç aşıklar nasıl sevdiklerinin adını kazırlarsa duvara... ...Bu da oy kupası resimleri çiziyor. Manyakides despinayı seviyor. Adam anayasaya aşık. Manyakides'in eninde sonunda despinaya yaptığını... Yapıyor mu adam yasaya? Hem de günde kaç kere? <gülüyor> Gün doğduktan beş dakika sonra örtü diye mahkemeye verdi bir horoz. Güya horoz mahsus göç etmiş. Bizimki mahkemeye zamanında yetişmesin diye. Horoz sanıklardan yana mı? Güya horoz rüşvet almış. Horozun ismi İsmail mi? Yok. Horozun ismini? ne? Bilmiyorum. Cahil filozof. Öğrendim öğrendim de bilmediğimi öğrendim. Çok filozofsun filozof! Temetçüğünüz Koro! Bizim Yargıç idam vermiş Horoz'a. Horoz ölmüş, saat durmuş. Sabah uyanamamak korkusu almış Yargıcı. Geçeden gider olmuş mahkemeye. Orada sütunlara dayanıp uyuyormuş. Bütün gün mumlarla mühürlerle uğraşmaktan... ...Eşek arılarına dönmüş. Ha? Kısacası yargı derken oynatmış adam. Oğlu bu yüzden kapamış onu evine. Oğlu her çareye başvurmuş mu daha önce? Vurmuş! Hamamlara sokmuş mu onu? Sokmuş nafile! Ya dev içirmiş mi? İçirmiş napiyle? Davullu gümbelikli büyücüler tutmuş mu? Tutmuş ve fakat ne abiyle bizimki davulu kaptığı gibi soluğu mahkemede almış. Mahkemede davul mu çalmış? Çalmıştır. E hak etmiş hapse olmayı. Oh olsun. Şapra sosças uyuyor musunuz? Aa, ece homo. Yargıcı ne oğlu? İsmi İsmail mi? Hayır. Yargıcın ismi mi İsmail? Hayır. Ece Kimsenin ismi İsmail değil. Affedersiniz, İsmi haliniz nedir? E, Videlik Cleon. Ne demek? Cleon Dantik Sinan. Yargıcın ismi nedir? Filo Cleon. Ne, ne demek? Cleon'u seven, Cleon ferver. Cleon e, efendimizi seven bir baba. Neden Cleon tiksinen ismini koyuyor oğluna? Çok saçma. Babam değil benim isim babam. Babam, babam. belli değil mi? Hayır salaklar. ...Hepimizin ismini koyan, komediye can veren Aristophanes Kustam. Yürüyün kızlar, komediye arisin muradına. Biz çıkalım kuliseye. Yürüyün kızlar, homo homilirubus. Xantias, Xosias, neredesiniz? Buradayız. Ne var, ne oluyor? Bizimki başından kaç mı uğraşıyor? Gözünüzden saçın, kapıyı da kollayın. Zeus kahretsin, ne inat adam? Biz buradayken kaçamaz. Saat kaç? Milattan önce 422. E seninki durmuş. Prizı yıplamıştır. Hafif geri kalıyor. Hafif dediğin 2408 yıl. O kadar kusur Japon kadısında da bulunmuş. Bacayı tıkadım, kapıyı zorluyor. <gülüyor> Var gücünle kapıyı dar. Santiago sen burada kal. Kulları bacaları kapayın, salmayın siz beni mahkemeye. Suçlular beraat etsin, anarşi hortlasın, görün gününüzü. Görecek olan biziz, sana ne? Bir suçlu yargılanmadan kurtulursa seninler, hemen oracıkta taş kesilecekmiş. Kim diyor? Yıldız falımda yazıyor. Merak etme, bir şey olmaz. O falları bizim bir arkadaş yazıyor. O arkadaşın annesi tele kız mı? <gülüyor> Hayır! Babası mı muhabbet pazarlamacısı? <gülüyor> Gir içeri! Arkadaş kim tarafından orası bu çocuğu? Gelin <gülüyor> seni be adam! Kötü! Bizimkinin diğeri çok kötü. Zorlasanız gitmem hakemeye. Ben pazara gideceğim eşeği satmıyor. O işi ben de yapabilirim. Benim gibi yapamazsın. Eşek satmak için yargıç olmak gerekmez. Peki tamam al götür sat da görelim. İşte eşek işte hendek. Bak bak bak ne kurnazlıkları düşünüyor. Evet ama yer miyim hemen çaktım dalgayı? <gülüyor> Birbirinden uzaklaştırmalı iki eşeği. İkinci eşek kim? <gülüyor> pazara gidecek olan. O zaman birinci eşektim bu zekayla sen. Anladım, şimdi anladım. Nitele kılıyor eşek oldu eşek. Yürü bakayım kömür gözlü. Aa bu eşeğin alta yavran. Pazarda daha çok para etsin diye. Oh, eşek konuştu. Bu bizim kilisesi eşek ayağı değil bu ayaklar. Bırak ayakları. Çabuk pazara götür beni. Pazarlaması mı tuttu? Aa iyi. Aa iyi. Aa ve iyi. İyi ha. Bu bizimkilin bir zatı kendisi vay aşağı girmiş. Eşikçile girmiş. Aa Yalan! İftira. Delil yetersiz. <gülüyor> ben masumum. İçeri gir. Haksızlık mı? Adalet istiyorum. Adaletin bu mu Zeus? Hadi siz hiç şeyle şole eşekler. Kapıları bacaları kapayın. Salmayın siz beni mahkemeye. Suçlular beraat etsin, anarşi hortlasın görün gününüzü. İçeri gir baba. Sensin baba. <gülüyor> Kapıyı sürgüledim. Taş önüne. Lo taşını da dayadım kapıya. Yargıcımız girdi artık kafese. Kuş olsa uçamaz. O zaman gidip kestirelim biraz. Delirdin mi sen? Asıl şimdi başlıyor. Neredeyse yargı sürüsü gelir bizimkini almaya. Bu saatte gelmezler. Gün daha yeni ağırdı. Geç bile kaldılar. Gecenin zifirinde gelirler başlarlar mızlamaya. Hiç uyku uyumaz mı onlar? Su uyur onlar uyumaz. Taşa tutarız gelirlerse. Çıldırdın mı sen kızdırmaya gelmez onları. Eşek arıları gibi dediler. Sivri şişleri vardır. Üşürler üstüne. Sokarlar seni. Gelsinler de görsünler. Hain eşek arısından kim korkar? Sol. Sol, sol, sol, dik ve şart kuvvet değil. sol, sol, sol, sol, kovan dur, sola dön. Arkadaşlar, nedir bu uyuşukluk? Sen eskiden tazı gibiydin, komyas. Eskiden evet. Srimodoros, yakışların en belalısı, titre ve kendine dön. Evet, gidelim. Ne var, ne yok? Ya sen filyalı kabes, Bizans önlerinde böyle miydik seninle? Ne yapmıştık hani bir geçen nöbetinde? Fırıncı karının dibeğini ürütmüş, kesip yapmıştım çorba pişirmek için. Ya biraz canlan arkadaşlar, lakesi yargılamaya gidiyoruz. Saymakta bitmez parası varmış adamın, kliyon efendimiz tam vaktinde gelin dedi. Üç günlükte öfke istedi baldan tatlı, herifi gereğince cezalandırmak için. İşiniz geçmiş sizin, sulh hukuk sulh hukuk bakıyorsunuz. Takının şu ağır ceza tavrınızı. Dikme sert ve kuvvetli geriye dön sola dön gergin adım at sol sol dikme sert ve kuvvetli sol sola çak sol sol dikme sert ve kuvvetli sol sol Su Hey babalık! Önüne bak, çamura basma! Akıl vereceğim bir çöp atlarız, fitilini temizle, önümüzü görelim Siz de kasılmayın, adam gibi önünüze bakın, yolu görün! Feneri fitilini temizle! İstemez, fitili dürterim parmağımla! Sersen fitil çıkalım o kadar bu yap pahalığında! Parasını biz de yoruz diye ben yazdım ha! Ağır babalık, dayak da, yok! İşe çakısına dökerseniz söndürürseniz giderim eve. Siz de ördek gibi güzersiniz çamurda. Terbiyesiz çocuk. Benim babam senin babanız derler. Biz uyardıktan az kalsın batıyorduk mu çamurda? dur. Yardış dostumuz Filokleonada ne oldu? Niye katılmıyor aramıza? Her zaman kapıda beklerdi. Hadi seslenip çağıralım onu. Filokleon. Pabucu yarın, Çık dışarı! Yargılayalım! Filokle ol! Pabucu, pabucu Dünkü yargıya üzüldü belki de. Mutlaka! Ama sanık inandırdı biz Atınay'ı sevdiğine cezalandıramazdık. Ceza veremedi diye ateşi çıkmıştır oğlum. Odur elemansız! En kat yürekli yargıç, yargıç aramızda! Kalk gel yiğit yargıç üzülme! Üzülme! Yeni bir kodaman var yargılanacak. Koca Trakya'yı satmış adam. Gel onun iplanı keselim. Keselim! keselim. Hey Koro, Bir şey istesem alır mısın? Elbette yavrum! Söyle! Ne istersin? Kuru incir isterim. İncir mi? Dünyada alma. Niye? Çok can sen... besliyorum adalette atarak kazandığımla. Un var, odun var, ek harcanılacak. Sen tutmuş kurincini istersin. Peki ya bugün mahkeme kurulmazsa? Nereden çıkacak çemek paramız? Yargı yargı olmazsa neyle doyacak karnımız? Ağzına hayır çocuk yargı olmazsa hepimiz açız. Anam, güzel anam, ne diye doğurdun beni? Seni beslemek için her gün binbir derde girsin diye başım. Yiyecek torban bomboş. Boş torbayı neyle Aaa, bu sestir! Aaa, neyleyim? Neyleyim? Boş kursal eyleyim, boş kursal eyleyim! Dostlarım çoktan duydum Nihavent sesinizi... ...ama çıkıp gelemem ardınızdan, bırakmıyorlar benim mahkemeye. canlara kıymaya bırakmıyorlar! Kimmiş, kimmiş seni eve kapayan? Ey eli yıldırımlar saçan Zeus Para tönerin olayım <gülüyor> Yak beni, duman et beni Her cümlenin öznesi, cümle kulunu babası Mucizeler mucidi Amin Rahim olan, Rahman olan yüce Zeus'u Amin İstersen şey ister kavga et beni, uçup gideyim mahkemeye Amin yani, İşimden gücümden alıp koyma beni Amin Zeus şeytanirracim, alooo Amin Kimmiş? Kimmiş sen eve topayan? Öz oğlum kapımlarında uyuyor. Alçak sesle konuşun. Duymasın sakın. Niçin yapıyor bunu? Öz oğlum ne ister senden? Gitme mahkemeye yargıçlık etme diyor. Kuş sütüyle besleyecekmiş beni mahkemeye gitmezsem eğer. İstemem eksik olsun kuş sütü. Vaya alçak çocuk vay. Vaya dalet düşmanı. Vaya alçak çocuk. Vaya dalet düşmanı. O da mutlak birlik olmuştur devlete kundak kuranlarla. Bir yolunu bul çık oradan. Gel katıl bize. Ahesecek kürekleri oğlan uyamaz. Ben olum gelin kurtulun çıkabilsem durur muyum ben burada yanıp tutuşuyorum yargı diye? Bir delik yok mu canım del duvarı çık dışarı! Kılık kıyafet değiştir kurnaz odiseus gibi! Sinek bile çıkamaz parmaklıksız kafesten matkap değilim ki ben duvarı... <gülüyor> ...duvarla sevişeyim mi? Alev aldık yargı diye yargı diye! Güneş de oldu mahkemeye! Alev aldık yanıyoruz! Ben de! Bi ip bağla beline pencereden sal kendini! Yani görürse? Meşe odunundan katı yüreklerimizle koşarız yardımına! Kankusturuz onlara! Gösteririz onlara nasıl olurmuş iki tanrıçanın buyruğuna karşı koymak! Korkma Arı kardeş, korkma! Bastırı bir hekik! istemez! İniyorum size güveni, bırakıyorum kendimi boşluğa... ...ama bir uğursuzluk olur, bir kaza gelirse başıma mahkeme yakında gömün beni! Mezarımı dar ağacından geniş oyun. Başımın altına yumuşak bir anayasa koyun! Bastırı Bikik. Ey kurtların kurdu Nikos, sen ki ağlanma, danma duymaktan az duyan tek kahramansın. Ağlanma, danma duymak için mahkeme kapısında erkete durursun dimdik heykelinle. Sen acı bana, kurtar beni bu cendereden. Ben de söz veriyorum sana, bir daha heykelin dibine... <gülüyor> ...işersem ena diyorken <adi> alayım. <gülüyor> Çok sıkıştı mahkemede gidecek yer bulamadım iki arası. Aaaa iyi Ben senin heykelinin dibine sıçacak adam mıyım? <gülüyor> Güneş doğdu mahkemeye, alev aldık yanıyoruz. Güneş doğdu mahkemeye, alev aldık yanıyoruz. Dostlarım işte kurtuldum, Zeus yardımını esirgemedi, aranızdayım şükür! aş ileri, mahkemeye, mahkemeye! Kovan ileri, dergin adım, marş, sol! Sol, dikmez, hap ve kuvvetli! Hoppa alo Zevus şaka yapma! <gülüyor> Ey uşakta uyanın! Uyuyan kim? Ne var lo uyu? Az kalsın kuş kafesten kaçtı. ben de size güveniyorum! Bulun şunun belini aklı başına gelsin! Durun be vurmayın ekip kaçıyor, nereye kaçıyor, hangi kuş, ne kafesi? Durun Aa, aaaa! Aaaa! Aaaa! Aa, İmdat! Yargıç kurtaran yok mu? Siz az önce çişten gelen beyefendi! ...Siz Aristophanes'e Shakespeare muamelesi yapan tutucu bey... ...Yardım edin, kurtarım beni. Hayır, esas çocuk benim. Önürüm sen, oyun biter, paranız boşa gider. Tamam, kurtarmayın adiler, durun lan vurmayın! <gülüyor> Zamanıdır tam zamanı. Saldırın be, Kürtüleyici askerlerin zamanı mı? Çekin şişlerinizi, yargıçlar ileri! Vurun kahpeye! böyle adamı öldürmek gerek! Mahkemeleri kaldırmak istiyor dünyalar. Vurun kahveye. Durun yiğitlerim! Önce beni dinleyin! Ha, dinlemeyin! <gülüyor> Bir vazar ayırmayı dinlemeyiz biz! Boşuna uğraşmayın bırakmam onu! Buna zorbalık derler! Az gün öfkeye dolduralım yürekleri! Saldıralım arkadaşlar! İleri! Herakles yardımcımız olsun! Hiç sevmem sabaha karşı meydan muharebesi! Üstelik beşe üçüz! Beni niye sayıyorsun? Beşe ikisiniz! Sersemler bir hatıralım bir kovan eşek arasına bedeldir. O senin dediğin darbu meseldir. Bırakmazsan babanı görürsün gününü. Gününü görmeden bırakmaz o beni. Siz saldırın dostlarım. Kışlarına kışlarına sokun şişleri. Koşum kızlar kavga var. Kimle kim arasında? Sağcılarla solculardır mutlaka. Başını kaçırdık. Kaç kaç acaba? Ölen kalan. Bıraksana beni sersemenim, geçen gün üzümlerimi çaldığın zaman incir ağacına bağlattırıp ne güzel dövmüştüm seni! Nasıl unutursun bu kıyamı, bırak beni sersem! Benim rolüm, seni bırakmamak! İyi tamam, siz beni bırakmayın, bırakmayın siz beni suçlular beraat etsin... ...hanarşi hortlasın, yörün gününüzü! Böyle kavga olmaz ki, kemik sesi gelmiyor! Zoraklı sosyansma vursana! Vurma sınav, vuruyorum bana mısız demiyorlar, arı değil eşek bunlar! Tavga değil, eşek şakası! Santia, Sosya, söyleyelim şunlara bir taverna şarkısı! Ümidiz mesenaki'den baklası kaçıyorlar! Hayır olmaz, yapamazsınız bize! Hem de Ümidiz mesenaki, derler buna! NİKÂR KABİHİ, ÇAĞIR SEMİHİ! Ben Ümidiz mesenaki'den baklası olmaz, bunu yapamazsınız bize! Hem de Bizler, sene, biz bir sene, bir sene, bak kardır mı derler bunlar? Başınıza geçmek dinle. istiyor bu adamları. Saldırın arkadaşlar! Ümdücüs mesela çok ağır, ne yapamıyoruz? Öyleyse dinle. siz de bir şiir patlatın. Ünlü kötü ozan Raufidis Tameraki'den. Yooo! <Gülüyor> Raufidis Tameraki çekemeyiz! İki da okuması ne işti? Durun böyle bağırıp çağıracağımızı otursak, konuşsak, asgari müştereklere uvasak. Bizde kavga var sandık. Meğer açık o Buzlaşmak olanaksız senin gibi bir düşmanıyla! O zaman çekin arabanızı! Arabamız olsaydı, kanatlarımız olmazdı! Ey yüce Zeus! Ondan biraz daha az yüce Dionysos! Nedir benim bu muamdan çektiğim? Kim kimden çekiyor acaba be? Kim kimden çekiyor, lütf yanıt verin ona sayın Darlılars! <gülüyor> Şimşek olun, çakın üstüne! Yıldırım olun, inin beyninden! Hadi ama çabuk lütfen! <gülüyor> Adaletinizi gösterin tarılar rica ediyorum. Yargıstanla savcılar gösterecek sana adaleti. Yasalardan öğreneceksin vatan haini olduğunu. Ömür boyu sürecek. Zorbalarla, Zorbalarla kavgamız. Ömür boyu süren Sizin işiniz gücünüz bu. Her gördüğünüzün adını zorba koymak. Her gördüğünüzü vatan haini diye damgalamak. Sahamızda zorbadan başka raf edilmiyor çarşıdan pazarda. Tuzlu balıktan ucuza satılıyor zorbalık. Canı sardalya yesin değil mi? Uskumru istemem diyemiyorsun balıkçıya. Yoksa zorbadan mısın yediğindir. Canın kırmızı soğan istemeye görsün. Soğancı kadın kötü kötü bakar... ...senin gözünde gönlünde zorbalık yatıyor der. Kızın soğancıları istemiyormuş. Atina. Dün akşam bir kadınla buluştum. Gel seninle ata binelim dedim. Kadın bir kızdı bir kızdı. Pityas binici demek ya. Pityas'tan yana oluyormuşum binelim demekle. Düzeni değiştirmek istiyormuşum Atina'da. Dedim ki kadına. Güzelim benim derdim seni düzmek. Düzenden bana ne? Kadın ne dese beğenirsiniz. Benim düzenim var. Düzen değişmeyecek. <gülüyor> i̇şte bu hale getirdiniz Atina'yı. Ben de bana bu, bu salgın hastalıktan, o ceza yargı bunaldımdan kurtarıp insan gibi yaşatmak, kuru sütü kuru üzümle beslemek istiyorum demi? Matala'yi sayılıyorum. Matala'ya da bir bak sütü kuru üzüm isteyen kim? Benim istediğim adalet dağıtmak, yargılamak, yaraları sargılamak. <gülüyor> Elalimin maskarası oldun, tapındın adamlar bile gülüyorlar sana. Çölü oldun farkında değilsin. De. Kim köle oldu be! Herkesin efendisi oldum ben. Efendisin nedir? adamların uşağısın! Söyler misin nedir kazancın ülkemize ettiğin hizmetlerden? Anlatılmakla bitmez! Anlat anlat! Yargıçlar da kem olsun aramızda! Hadi Kule, kule oğlum, Göster kendini! Soyunayım <Gülüyor> mı? <Gülüyor> Hayır! Ürkütürsün bakmaktır! Göster bu çocuğa ondan başka türlü konuştuğunu! Bu duruşmanın önemi büyüktür senin için! Ya kazanacak ya kaybedeceksin davayı! Gönlümüz senden yana! Ama hasmını yabana atma! Madem ki kazanmam gerek, kazanacağım, bundan kuşkunuz olmasın... ...ama büyük uğursuzluk olur da, yitirirsek davayı. O zaman ne olur? O zaman yandığımız gündür işte, tepe koyarlar bizi. Bir köşeye atarlar, türkü yakarlar bize. Hadi, koru yargıçsın şanını. Bir kılıç gibi kullan eşek arası dilini. En büyük sensin, başka büyük sen! Herhalde. <gülüyor> Ön söz olarak söylüyorum size, bizim egemenliğimiz bütün egemenliklerin üstündedir. Yaşadığımız çağda hangi çılgın edecekmiş bir yargıcın mutluluğuna şaşarım. Herkeslerden daha keyifli yaşarım. Bir yargıçtan kim korkmaz? Yargıç kocamış, yargılayan beni bükülmüş de olsa bir yargıçtan kim korkmaz? Yargıyım ben, buru değildir. <gülüyor> Zartlar kırarım Adel fosforsuz kalemi... <gülüyor> ...İnfazınız pazartesi, aynı gün yeni gıcır kalemler alırım ben kendime... ...Ben gaz tüy yatağımdan kalkmadan başlar cümmüş bakkerinin önünde... ...Tutuklusu, tutuksuzu bekleşirler Kimi ...Kleon efendimizi değil ve beni beni... ...Anlış anlı adamlar da vardır işlerinde... ...İmparator gibi geçerken ben önlerinden sarılır elime... ...Kötü yola düşmüş bir gümrük orospusu bey... öpeceğim baba diye tutturur, öptürtmeyem elimi... ...Celal Bayar mıyım ben? <gülüyor> ...diyonist olmuşum gibi geçer giderim önlerinden, kim tapınırdı bana böyle, kim secdeye kapanırdı önümde, ben beni yargıç... ...olmaz da, peki tamam, tapulacak adamsın, önde <gülüyor> var bir başka... ...bir konuştu, bir konuştu, bir konuştu, bir konuştu, bir konuştu, bir ...Anlattığım işin yalnız ön sözü, söylemedik son sözü... Bakalım mı oturun anlarım ben gücümü... ...Suslular türlü diller dökerler karşımda hışmımdan kurtulmak için... ...Gözümün içinde atar yürekleri o gün acaba ne kadar sinirliyim diye... ...Kimi yoksulluğunu anlatır iki cilt... ...Kimi öz masallar döktürür... ...Kimi kız olan tüm çocuklarını getirir mahkemeye... Bulup çocuk boyun büküp ağlaşırlar... ...Sanki Zeus'un huzurundaymış gibi... ...Ben de eşek değilim ya arasıyım... ...Az birazcık gevşetirim öfkenin gergin tellerini... ...Az güç midir bu? Para nedir bunun yanında? Parayı hiçe sayıyorsun demek, elde var iki. Başka? Ünlüler, şöhretler, bir bir gelirler karşıma. Bir gün gelir, herkesin bir suçu bulunur. Bülendis <gülüyor> ki Geldiği zaman karşıma... E, ...Domal dersem domalacak! <gülüyor> Bir long play okumadan zor kurtulur elimden! Ünlü bir baba öldü diyelim, verirken de kızına bir koca seçti diyelim! Biz adamın vasiyetini çöpe, çöpü denize, kızı bize yaranmasını ne verebiliriz! Bunun için de kimseye hesap vermeyiz, hesapları alır Az güç mü bu? Az, az şeyini bu, az şeyini bu. bu! Az namussuzluk değil doğrusu! <gülüyor> bir vasiyetin hırsına geçmek hukuk mu? Çok, çok konuşma, çok konuşma! konuşma. Top, filo <gülüyor> Meclisler, kurultaylar bir davada bocaladılar mı... ...yalgıçlara sorarlar durumu. Kleon o altın kalemli söz bezirgeni bile yetişe bize... ...sırtımızı okşar, sineklerimizi kovar. Bunlara mı kölelik diyorsun sen? Konuş konuşabildiğince top sende. <gülüyor> Her geç ortaya çıkacak güzel tahtının bir oturak bile olmadı. İçten hoş tarafı akşam eve döndüğüm zaman... ücreti ücretimi cebimde... ...soluk çocuk cıvıltıyla karşılarlar beni. Türlü şirinlikler yaparlar para koparmak için. Karım türlü cilveler takılır... ...çörekler getirir. Ne olur ne olur? İçimde yalır. Onun elle bakmak zorunda kalmam karnımı doyurmak için. Anladın mı? Ne oklara kalkan oluyor... ...ne kaygulardan mı koruyor beni? Senin beğenmediğin yargıçlığım... ...benim Zeus'tan neyim eksik? Ki? Duymadık, Duymadık kimselerden! kimselerden böyle akıllıca sözler! Eyvallah, duymamışsınızdır Elbeth ama oğlum köpeksiz köyde sanıyordu kendini. Bilmiyordu karşımızda dikiş tutturamayacağını ve fakat verdik ağzının tayını. Fincanı taşlamayanlar, bir deli kreola böyle koyarlar. O laf var, o havaya, kol yumurtası tavaya, dağ maçın başındayız, başlamayın tatalaya! Köprü altı cam cam! Sevsin sizi blok Leon amcınız! <gülüyor> o lafları! O lafları atlattım! Ve babamlar patlattım! Zaman süzgülenleri! Sonunda, süsülenleri, sonunda bizi Erd, bir daha Onu öyle görmezler! Aynen öyle! Düşülemedi mi? Geçmen ağam Erti köprüsünden! Dizliyesiniz oğlanlar! Aynen mi? Benim gibi tükürüksüz! Mali kavgasına döndürmeyim böyle önemli davayı Önce saysın bakalım sevgili babam, Atina'ya dışarıdan gelen paraları İçeriden, çarşıdan, pazardan, şuradan, buradan kesilen vergileri para cezalarını Bunların hepsi 2000 torba eder Hesaplayalım, yargıçların yıllık kazancını Devlet gelirinin onda biri bile değil, değil mi? Nereye gidiyor peki bunca para? Ben Atina için uğraşıyorum Halk savaşıyorum diyenlere, sözlerine kalıp başımıza getirdiklerimize. Bakıyorlar ki halk yemeden de yaşıyor nasıl olsa, halka metelik koklatmıyorlar. Hep baştakilere gidiyor tuzlu balıklar, peynirler, halılar, şaraplar... ...özellikle susamlar, kuş kuşlu yastıklar, ilde de gerdanlıklar, çanaklar, çömlekler... ...patlamış patlamamış kestaneler. Oysa bir diş sarımsağı bile çok görüyorlar sana, güya senin buyduğunda olanlar. he evet, sarımsak konusunda haklı olabilirsin. <gülüyor> Tamam, geçen gün üç diş sarımsak için adam gönderdik. E, Karideskinlere evet de köle mi olduk, sarımsak istedik diye. Köle değilsin, o nesin? Bu adamlar paralı dalkoluklarıyla başta acı. Sen sağ olduğun üç metelikle yetiniyorsun. Sanki denizde tayfa, karada fiyatı olmuş, kare duvarları açmakta kullanılmışsın. Bu da yetmiyormuş gibi. Bu uyruk altındasın işin kötüsü. Deee! Kim bu altında be, bu uyruk bu benim? <gülüyor> sana öyle geliyor, savcı olacak, kerata gelip sana emrediyor. ...tumuroğul erkenden mahkemeye diye. Oysa kendi keçmide kalsın her zaman bir dramcısını oluyor. ...yardımcımdır diye bir de ababını getiriyor... ...iki sana dört bana paylaşıyorlar rüşvetleri... ...onları çığızlar gibi davayı biçe dursunlar... ...sen dalarının farkında bile olmadan oksijen alıyorsun. Para yeniyor. Yok ya. <gülüyor> yani alıyorlar mı rüşvet? Asalar asalar ne alabilirler <gülüyor> Hayır çok mu ağlıyorlar? <gülüyor> vay hermafroditler vay! Çalıştırsana kafanı biraz! Sen niye zengin Neden herkes bu kadar yoksul? <gülüyor> Pontos'tan Kardegya'ya kadar bunca kent var emrinde! Peki ne geçerine Bir kaç metelikten başına... ...onu bile günden yaslar gibi damla damla veriyorlar. Ölmemel için yoksul kalmanı istiyorlar. Niye istesinler yoksulluğunu? Seni besleyenlere bağlı kalman için. Islı çaldır mı aç kurt gibi atlasın diyorlar... düşmanlar düşmanları üstüne. Halkın rahat etmesini isterlerdi, rahatlık getirirlerdi. Her kenti 20 yoksuna bakmaya zorlasalar, 20 bin yurttaşımız doluluk içinde yaşardı. Kim istemez halkın rahat etmesini? Onlar istemezler. Halk rahatı derse, rahatları kaçar. Onlar isterler ki halk zeytin toplanır, dattlar gibi para dağıtan bir kahyaların peşinden yürüsün. Kes kes. Sen nereden öğreniyorsun bu sapık ideolojilerini? Moskova'ya! Moskova'ya! Korktukları zaman ne sözler vermezler, ne toprak ne fanlar, ne donatmalar, ne krediler, ne teşvikler. Oysa vatandaşlığımıza bile dil uzattılar bir kilo arpayı vermek için. Mümkünse vermemek için. İşte bu yüzden göndermiyorum seni mahkemeye. Kusudu kuruyucumla besliyim seni. Alıp bulu sözlerle kafanı çelmesinler. Ne istersen yedireceğim sana. Mahkeme mamasından başka İki tarafı dinlemeden yargı verme demişler. Bilgi adamlarmış bu sözü söyleyenler. Maçı sen kazandın çocuk. Beklenmedik gollerle. Rovaşata! Rovaşata üstüne! Akıl yaşta değil, kurudadır. Sen haklı çıktın bu işte Leon. Çok haklı hem de. O kadar ki al aşağı ediyorum öfkemi. <gülüyor> Kulak ver oğlumun sesine, hak ver sözüne. Akla karşı konulmaz öfkeyle. Keşke bizim de olsaydı böyle akıl verenimiz. Ben istediğini yerine getireceğim baba. Düğün çorbası iste! Yumuşak kırkalar, kürkler iste! Belini melini oğuşturacak cariye iste! Ama suyu ağzını bıçak açmıyor. Hiç beğenmiyorum bu halini. Kelbi kendine kızıyor. Etli deliliklere pişman. Aklı yeni geliyor başına. Anlıyor hatasını. Artık sözünden çıkmaz dışarı. E aklı varsa dinlemez senden başkasını bundan böyle. Flokreo! Tanrılar Flok koruyor seni belli İyiliğini istiyorlar. İstemesinler! Tanrılara zahmet olmasın. Yargılamak, bir yaşamak biçimi! Ölürüm de yargıçlıktan vazgeçmem! Deli olma! Bana ne, bana ne? <gülüyor> Madem yargıçlıktır, gitme mahkemeye, burada kal! Bizim evin yargıcı yok Deee! Ev yargıcı olur muymuş? <gülüyor> güzel dikin, güzel dikin! Hele be lazım! Hizmetçi kız, izinsiz girdim odana yargılarsın! Basarsın, parazilarsınız! Aynı şeyi din mahkemede yaptın, hem burada kopanı göre takılırsın! Her gün uyandım, merken başlarsın işe. Öyle bir yandım, bundan sonra kurarsın tezgahını. Acıkınca yemeğini yer, yemekten sonra açarsın dükkânını. Mesai saatleri açısından çok olumlu. <gülüyor> Varsayalım anlaştık, yargıçlı mücretimi kim verecek ki? Ben. Yalnız çakır şakır elime sayacaksın paramı, kesinti yok. Ben makbuzu vermeyeceğim, o stopaj kesilmeyeceğim ki. <gülüyor> Ayrıca yüzde on kızını davulcuya verme vergisi sana ait. Peki! Kara parayı kimse vermez. Deneyelim bakalım dediğini! Mübaşirler aksesuarları getirsinler! Kurallar mı küçük mahkememizi? İşe bakın, kâinler doğru söylemiş meğer! Gün gelecek, Atinalıların davaları kapılarının önünde görülecek demişler! Herkesin kapısının önünde mini mini mahkemeler olacakmış! Gün geldi, gün bizim günümüzdür! Hey Koro! Ne, ne var? var? Ne bağırıyorsunuz? Okuyun bir parabazsiz, şahıl olsun Aristofanes'in gavur ruhu. Eksiz sayısız kalınlar Gidin nerede sevinç varsa Oraya gidin Küpe olsun kulağınıza sözümüz Küpenizin değerini biliniz Çünkü şahit size yaşatmak istiyor şimdi bir hansızlık kendisine Şimdiye dek nice hizmetler etmiş size Bırakıp başkalarının adlarını Kendi şirin adlarına gitmiş Aranıza şanlar, şerefler kazandıktan sonra Burnu büyümemiş, öbürlenmemiş Saygı nedir bildiği için şey sanatına Aracı kadınlara şiir şirpezi Furat insanlar değilmiş şiirle saldırdım kalbime en büyük telaşmış bir herağmezmiş bu yar keskin dişli canavarlarmış Furat'a saçan karcıkların saldırısına uğramış dilleri dışarıda bir serinin merç yüzlerce dal kavuk dolanıyormuş çevresinde yılmamış şairim Susmamış, yılmamış, şairimiz Silmemiş, susmamış Sizler için savaşıyormuşlar ara sahbete Sizler için savaşıyormuşlar da sahbete Başınıza bela olanlarla uğraşır durmuş Memleketi bunlardan kurtarmak isteyen Böyle insan ucu bulmuşken kendinize tutmadınız Onu yalnız bıraktınız Oysa yepyeni düşünceler getirmiş. Anlamayıp körlektiniz bu düşünceleri Diyonisos'un tapınağına yüz sürerek yeniler yiyoruz ki biz, onun şiirine iyisini duymadınız siz Yüzünüz kızarmadı aman için o zaman Şairimize gelince bilenler bilgi Umutları yıkılmasına yıkıldı Ama vazgeçmedi sizlere hizmet etmekten e bari bundan böyle siz ey tuhaf insanlar, şairler çıkıp karşınıza yeni şeyler söylediler mi size? Sevin, tutun onları. alın düşüncelerini ayvalar gibi saklayın dolaplarınızda. Böylece üstünüz, başınız şiir koksun merdiv. Nokta. <gülüyor> sağlık <gülüyor> büfeci Alaaddin Bey'in şiddetli ısrarıyla perde <gülüyor> Şeye bakın kahinler doğru söylemiş mi yani? Gün gelecek Atinalıların davaları kapılarının önünde görülecek demişler. Herkesin kapısının önünde mini mini mahkemeler olacakmış. Gün geldi. Gün bizim günümüzdür. İyi yargıç dükkanını erken açan. İşte kurduk mahkemeyi. ne gerekiyorsa getirdim. Oturaklı olsun dedim iskemler. Sıkışınca işiyesin yesin diye. Bak bunu iyi düşünmüşsün işte. Boşu boşuna ara vermek zorunda kalmayız oturuma. <gülüyor> Yemek babası da yok. İşte piknik tüp, işte piknik mercimek. Acıkınca kaşıkla. Peki hasta olsam da alacak mıyım para? Elbette hasta olunca para daha çok gerekir Bravo lan oğlum Sen nerede güzelleştin böyle? Bu horoz neyin nesi? Duruşmada uyuyacak olursan ötüp uyandırsın diye e, Tavuk neyin nesi? Horoz uyuyacak olursa onu uyandırsın diye Adları ne bunların mı? da sen koy Horoz acayip Kanarya kompleksli ...ama ötemiyor, muhteris kifayetsiz. <gülüyor> Bu horozun ismi Sofocles olsun. O tavuğa her gün başka bir isim takalım... ...Sofocles için değişiklik olsun. <gülüyor> Tavuk da acayip hem mutasip veriyor. <gülüyor> Bu tavuğun... ...bugünkü ismi Güngör Bayrak olsun. <gülüyor> Benim işim <için> fark etmez. <gülüyor> Hayli işini kardolar edin inşallah. Niye biz duruz acaba biz bu köpeği? Ne oldu ne var? Bu amiral denen köpek, mutfağa girmiş, Güzel'in peyniri yemiş bitirmiş. Güzel işte bir köpek davası, sen savcı ol köpeğe yükle. Yoo ben yapamam ne lazım Ama bir dava atılacak olursa savcılık ederim diyor öteki köpek. Güzel git iki köpeği de getir buraya. İyi tamam. Güzel, çok gel buraya gel. Öptüm ara beni. <gülüyor> Güzel, çok güzel. Vereceğim cezayı biliyorum şimdiden. Acele etme suç belgelerini getirelim. Belge belge istemez. İşi karıştırma. Limon sıkma davaya. Oy kupalarını getir. Olabilir. O da zaten bir şeye lazım olsun diye icat edildi. <gülüyor> Yalnız sen içeriden biraz ateş getir. Biraz kül, biraz duman, biraz buhur, biraz laba, biraz da luba. <gülüyor> Tanrılara dua etmeliyiz. Her şeyden önce. Laba kalma. Yapma ya. Kim neresine sürüyor bu labayı? <gülüyor> <gülüyor> Bari lubayı bol <gülüyor> Bu törenlerde, bu dualarda en iyi dileklerimle katılıyorum ikinize! Çünkü savaşmalar, tartışmalardan sonra anlaştınız açık yürekle! Tanrılar bizimle olsun! Bizimle! <gülüyor> Ey geleceği gören yüce Apollo, izin ver ve uğurlu olsun bu adamın kendi kapısı önünde kurduğu mahkeme. Bir mutluluk muşular her duruşma, en büyük bir adalet, ister duruş, ister duruşma. Hey ulu tanrım, hoş görmeyi için kurduğumuz bu genel mahkemeyi, hoş gördüklediğimiz bu yepyeni töreni. kurtar onu kötü huyundan, meşe gibi katı yüreğinden, acılığından, ekşiliğinden, biraz bal karıştır içine. İnsanlara hoşgörülü davransın bundan böyle. Çatandan çok çatılansın acısın. Yavarmalar gözleri yaşarsın. Söküp atsın içinden öfkesinin ısırganlarını. Çocuk, güzel başladın söze. Dualarına katılıyoruz biz de. Kutluyoruz, kutluyoruz seni. Çünkü kutluyoruz. bir halk dostusun. Ve esbeli. İşte geldi. Suçlara köpekle suçlayan köpek. Başlasın duruşma. Başlasın, başlasın. başlasın. Yer gökünlesin. İylesin, illesin. Bunlar hangisi bunların? Şu beliki. Bu değil mi? Belli belli. Duruşmada duruşundan bellidir. Bellidir. Görür şimdi günümü. Acele etme suçlamayı okuyalım. Oku oku. Adet yerini bulsun. Oku oku, oku minder yap. Davacı köpek verdi direkçede davalı köpeğin tek başına sicilya peynirini. Güzelim sicilya peynirini. Evet. ...düzele sicil epeynini yiyip bitirdiğini ileri sürmektedir. Bunun cezası ise boynuna halka vurulup incir ağacına bağlanmaktır. Sen cezaya karışma. Sen cezaya karışma. Onun cezası belli. İşlemişse suçu ki işlemiş işlemiş duruyor. Köpek cennetinde rezervasyonu yapılsın. Yüya <gülüyor> boynunu büküp beni kandıracak. <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu bak suçunu itiraf etti. Sadece hov hov dedi. Daha ne desin? <gülüyor> Daha ne desin? <gülüyor> Davacı köpek nerede? Hav hav hav. Ha. Hav hav onu sevsinler. <gülüyor> Suçta bakayım yavrucuğum ben tevekkül takılırken. <gülüyor> Harayı <gülüyor> bastın. Niçin davacı olduğumu biliyorsunuz? Hav hav hav. Hav hav ha hav. Koca sicil yap eğileriyle. Hav hav. Bir köşeye çekilip hav hep başına yedi halhal. Vay hav hav vay. Vay, vay. vay tabii. Yalamadan yuttuğu nasıl da belli peynir! <gülüyor> Leş gibi lavaş gırik'u kุกuttu ortalı. Dedim "Hav hav! Hadi bana." Havladı güldü halime. Vay köpe oğlu köpeği. Yakta <gülüyor> acele etme. Geç bile kaldık, deri kaldı. Suç ortada. Bariz penaltı. <gülüyor> cezasız bırakmayın hınzırı. Ceza az olsun emri. O adi hafifletici sebepler olmasaydı. Kul cezasız <gülüyor> kalmaz hatasız daranam daranam daran. olmaz daranam daranam boş sada tek başına yedi hepimizi besleyecek köynerek oportünist köpek benimce cezasını sayın, Benim sayın yargıçlar bir çöplükte iki köpek olmaz oportünist köpek Hırsız değil, hırsızlığın iyi kendisi. Nasıl da çalmış, çalmış bakıyor bak. Çalmış değil mi sokakles? Ha? Sokakles. Biz bu köpeği sarımsaklasak da mı saklasak? Yoksa sarımsağı hiç mi yazık etmesek? Ha? Önce tanıkları dinleyelim. E, tanıklar da mı var? Elbette. Ya o ne can sıkıcı mahkeme teferruat teferruat üstüne. İdam giderek gecikiyor. <gülüyor> tanıklar gelsin. Aa, bunlar mı tanıklar? Evet. Rende ve konserde. Olaya tanıktırlar. Bunlardan tanık olmaz. E, niye olmasın? Tiyatrocu değiller ki. <gülüyor> tamam peki yalnız kısa kessinler söz. Önce sanık savunmalı kendini, ne su tutursun, sana be köpek! Onun avlayacak hali yok, o suçunu biliyor, sorma sakın avlama! <gülüyor> Söyleyecek sözü var ama dili tutuldu yargıçlar karşısında, bana düştü onu savunmak! İstemez olmaz. savunma istemez! Ya bırakın, savunsun! Ne fark eder? <gülüyor> Kolay iş değil iftiraya ulamış bir köpeği savunmak, ama yine de üstleniyorum bu işi! Baylar! Bu köpek iyi bir köpektir. Kurtlardan korur bizi. Geceleri kapımızda röbetmekten biz rahat uyuyalım diye. Bu köpek olmazsa içimizden biri köpeklik edecek geceleri. Bu hırsız bir köpek. Buna gece emanet edilmez. Sürü sürü koyunlarımızı bekler. Neye yarar? Lavaş kiriği göçürdükten sonra. <gülüyor> Kimler neler çalmıyor ki? Bunun çaldı devede kulak tüyü. <gülüyor> Aç açına mı cenk etsin yerimizi korumak için? Bu cici köpek yememiş. Bu çiçik köpek yiyememiş. E, bu dememiş. yememiş. Rende söylesene gerçi, spagetti için rendelenmedim o peynir. Bak evet diyor. Yalancı yalan renge! O zaman mutfağın afından tüm mutfağı sürekli izleyen konserveye soralım. Bu konservenin tanıklığı sayılmaz. Niye? Yalancı dolma. <gülüyor> Kulak ver de senin oğlun yalan söylemez. Bu köpek sürekli nöbetlidir, balık artıklarıyla beslenir. Bu köpekse tembelin biridir. ...mutfaktan dışarı çıkmaz, her kuş elde ister, vermezse... ...usırır... ...yumuşatıyorsun sen beni çocuk... <gülüyor> <gülüyor> ...ne gerekli fazla yumuşatıyorsun... ...bak bu kadar da yumuşama olmaz ki demek istiyor Sobocles... ...mutasavvıf mutasavvıf bakıyor... <gülüyor> İdam değil mi Sobocles? Hemfikiriz, <gülüyor> oy birliğiyle... El birliğiyle! Kıyma bu sallı ya! At şu belak kupasına çakıl taşını kurtulsun bu gariban! Benim o kupayla işim yok! Kendi potama basket atar mıyım ben? O zaman ikisini yayın atalım! Hangisine girerse baktımıza! Ben potamı şaşırmam! Bek o zaman at! Oooo! Hastiktir! Kurtuldun göbek kardeş! Ya olmaz sayılmaz potayı çekti! Yeniden atılacak! Aloçuk yeniden atılacak! Yeniden atılacak! Karar çıktı bir kere yetkili merciden! Karardan dönülmez! Danıştay'a gidelim! ka. <gülüyor> ben mahvolmuş bir kadınım adamım! Üzülme Abbas, sevindirdin garibanı, sen de sevin buna! Bir beraat çıkıyor benim elimden! Bağışlayın sayın Tanrılar Kazen ol! Hayır efendim, bir daha tekrar yönetmem! Varsın bundan böyle kurulmasın bu mahkeme, bugüne dek yargıladığın yeter! Geçim dersi düşündüğüm ben sana bakarım. Şenliklere gideriz, tiyatrolara gideriz. Aa, ama ama tiyatrı istemem. Ne hayatımız tiyatrı. Peki o zaman evinde oturt sabahtan akşama video seyredin. Böylece politikacılarında oyuncu almazsın hiç olmazsa. Miki! Var mı var <gülüyor> Olmaz olur mu? Gidelim bari. Gidin. Nerede sevinç varsa oraya gidin. Alo, sevinç kim? Cünü baba, rolümüz bitti. Ben ola ben sevinç istemem. Sevinç mi var. Dikkat! Tek kanat aralığı. Uzaya gel. Rahat. Sol. Sola dön. Yerinde say. Sol. Sol. Sol. Biz ne yamandık, Ne yamandık? Çok eskiden biz çok yamandık. Yıllar geçti, çok yorulduk. Bin atlı mahkemede çocuklar gibi şendik. Korku nedir bilmezdik. Yıllar geçti ürker olduk. Biz ne yamandık ne yamandık. Çok eskiden biz çok yamandık. Çok eskiden çok yamandık. Eskiden, çok yamandık. eskiden evet. Yıllar bizi yordular. Öfkem kalmadı. Kitliyorum kitliyorum kendime dönemiyorum. Kızasım geliyor kızamıyorum. Kızmakta mecel istiyor. Arkadaşlar arkadaşlar bal arılarına döndünüz. Utanmasanız bal yapacaksınız. Kendinize gelin. Eşek arasıyız biz, yürüyelim mahkemeye türkülerle, sesimizi böğürtlenenler dinlesin, yer gök inlesin, inlesin! İnlesin! Sol, sol, dik ve sert ve kuvvetli, ileri, baş! Biz ne yamandık, ne yamandık, çok eskiden biz çok yamandık, binatlı mahkemede <gülüyor> çocuklar gibi şemdi, korku nedir? E, bana ne bana ne ben dünyada çıkarma mı? Her zaman bu korudu beni bütün kötülüklere karşı. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Ya ben bu kılıkta mutluyum de Bilenin gereği yok. Yargı bitti. Akli tatildeyiz baba. Sen de herkes gibi dinseni. Oya mernekelemir mi ki? İki günde bir kaptırırız yani temizlemecisi tamam. kerapsın. ben temizledim. Tamam. Tamam o öyle gelince yine bunu gideceğiz tamam mı? Bittim. Sağ ol ulan, ben şimdi lekelerim onu. <gülüyor> Daha giyerken bana lekelerim bunu, çok müsait lekelerim. Lekeli zaten, lekeli oğlum bu, Reşmi gibi giyilmez. Leş gibi giyilmez, değil mi sopaklı? Bak, Güngör bile giyilmez diyor. <gülüyor> Kendini kaldırma, giy işte. Üf, giyin kuşam özgürlüğüm bile yok. Öz oğlum bana işkence ediyor. Detsen oğlanı, oysun karganını. <gülüyor> Çıkar o ayağındakileri de, şunları giy. Yok ya, irtiçen. <gülüyor> Bak bunlara özenle, bunlara özenle, bunların sonu en kötü. Bu çocukların hepsi çıkacak hapisten en son bunlar girecekler. Her <gülüyor> de tesbih o bereyi kaşına kadar geçirecek, içeride tesbih çekecek. <gülüyor> İbni Guevara. <Goya> <gülüyor> Sen o çat sitemense özen. Mi? <gülüyor> ben onları giyer miyim ulan? Ben konverslerimi çıkarırmıyorum sanıyorsun. Gece <gülüyor> yatarken çıkarmıyorum ben konverslerimi. Ayakları rahat etsin diye diyorum. Konversler rahatı sadece konvers. <gülüyor> Hapise özel. al. <gülüyor> Peki inatçı herif. Sensin inatçı yeri, sensin. Ben sana çekmişim. <gülüyor> Ona ne şüphe baba? Bana bak, bir de bir bana baba değil. İzleyicinin zaten karma karışık olan kafasını daha da karma mı? Ne babasın? Tipine bak, tipime bak, Osmanlı. <gülüyor> Söyle bakalım, okumuş aydın kişiler arasında ipe sapa şeylerden konuşabilir misin? Elbette, her zaman en güzel ben konuşurum, her konuda. Örneğin ne anlatırsın? Örneğin hangi konuda? Herhangi bir konuda. Örneğin şey anlatırım, Lamia'nın tam teslim olacakken nasıl yellendiğini <gülüyor> Ya da Kardopio'nun annesiyle nasıl? Masal demiyorum be! Herkesin başında geçen şeyler. Ha ortamalı hikaye süzdün sen. ortamalı hikaye çok. Şimdi... Lazım biri denizin kıyısına oturmuş. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Şak tomanını açıyor. Şakka bakıyor. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Şak tomanını açıyor. Şakka bakıyor. Ula Temel ne yapıyorsun? Havuna toz kondurma ayrım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Laz'ın beni, Deniz'in kızına oturmuş, bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor, şak domandı açıyor. <gülüyor> şak kapatıyor. Devamlı onu yapıyor. Bunlar temel ne yapıyorsun, diyorlar ona. Onlar temel. <gülüyor> Onlara cevap veriyor. İki nokta üç Habuna toz kondurmay Rum. Oğlum burada günün üye bireysel alkışları oluyor bana. Aman ne yükeldik! Teo genisinin amcıyı azarlamasını anlat daha iyi. Ya soyların arasında lastik ne işi var? Malatya bu kasımı tercih edin. Hayır! E, ne anlatmalı peki? Yüksek işler, büyük şeyler. ben diyeceksin. Biz hasta, büyük elçi iken... ...Sayın Büyükelçileri... E, ...İbneler miymiş? <gülüyor> o zaman bir devlet görevlisi nasıl rüşvet verdiğini anlat. Ya ben kimseye rüşvet vermedim ki. Sen at tutar. Şimdi hepsi alın. <gülüyor> Kimin almadığı belli değil. E, şişman... ...Kleon da almıyor ya. <gülüyor> o al. Karısıyla kızı hediye kabul ediyor. <gülüyor> <gülüyor> karı devlet işlerine karışmıyor ya, o karaciğ, o karaciğ her şeye karışır. Ne Bertitti? Ne alttan üstten sıkıştırılmış. <gülüyor> <gülüyor> Geçenlerde ah <Ahiş> hiç dedikodu sevmem. <gülüyor> ...Sibirna'da Örüpides'in kafasına gidecekmiş. Altı saat geç kalmış, o gelmedi diye başlamamışlar. Hayır, korkudan bir lüküş karı ne giydi diyor merak ediyorlar. <gülüyor> Bu arada koroda açtıktan helak olmuş... ...ayol o gün bok gibi söylemişler. <gülüyor> Ve Örüpides çıldıra yazmış. Bir yere içkiye çağırıldın diye. Dört nala giderim. Gitmek <gülüyor> <gülüyor> marifet değil, böylesi bir toplantıda... ...hangi kahramanlığını anlatırsın? He! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gençliğimde Selanik'in kerhanesine gitmiştim. <gülüyor> kahramanlık diyorum be! Karının parasını verdim, bir numara yapmadım. Bundan bir kahramanlık olur. <gülüyor> ya o anlattığın şeyde bir yiğitlik ya olsun? <gülüyor> ben kaç tane idam cezasını... Müebbete çevirdin mi? Aman, ne Eyvallah, sonuçta sen! Eyvallah! Ne var lan? Tamam, yok, anladık! Tamam, tamam! bes. <gülüyor> tamam anladık sus. Ulan sus. Sopokres rolünü büyütme. <gülüyor> Yok burada böyle kalktık, tamam? <gülüyor> Kamerayı gördük daha iyi olacak. Sus tamam. Aklı prekazi olsun! <gülüyor> Peki, soylu Dağ adabıyla oturmasını biliyor musun? Ne demek oturmasını biliyor musun? Sıkkı senedir atta mı geziyorum ben? Oturuyorum, dikkat, dikkat! Şap oturdum mucize! <gülüyor> Adam gibi oturmak diyorum, İskender'in kenarında tünemeyeceksin kuş gibi! Ödeme gibi yayılmayacaksın. Efendi oturacaksın. Oturduğu yerden turç bir vazoyu övemeye başlarsın. halların güzelliğinden dersin, dersin. Yemekten sonra kağıt içinde gelen suya yumulmayacaksın. Ellerini yıkaman içindir olsun. Flantacı kız yavaştan çalmaya başlar. Çörende, Teor, Eskino, Panos ve Cleon efendimiz <gülüyor> Tabii ki yanında sevgili karısı. ...böylesin bir toplantıda türkü söylemen gerekli diyelim. <gülüyor> söylerim Gerçekten söyler misin? Elbette, hem de dağ köylüleri gibi. O zaman ben Kliyon'um diyelim, Harmodios türküsüne başladım, sen de arkamdan gel. Atilla'da bir adam var, bir adam. Gerdan kırar, zamlar yapar bu adam. <gülüyor> Bunu biraz zor söylersin, hapislerde çürürsün. O zaman kavuşuk kaplayarak söylerim. Yüksel ki yerin bu yer değildir ey şişman! <gülüyor> Sen yükseldikçe elden gidiyor vatan! Oyuldun! <gülüyor> i̇dam etmezlerse pişmanlık yasasıyla falan vur yırtarsın! <gülüyor> Ama gerçekleri söyledi! Adam şişman! <gülüyor> Olsun <gülüyor> öyle her gerçek söylenmez! Bu gibi toplantılarda hemen bir taverna şarkısı patlatırsın Suya sabuncağı dokunmaya! Alkala Arrıyalabarabırt, bir şey olarak ben bir şey söylerim mesela... Çifte telli, türkiko, sinanay yavrum, Sinanay nay Oo, çok beğendiler diyelim, bir şarkı daha istediler, ne söylersin? Benim ilk şarkımın beğenildiği çok olmamıştır. <gülüyor> Sonuna kadar söylettirmezler bile, ben çıkarım bir iki satır söylerim... ...hemen alkış kıyamet, büyüksün baba diye bildirirler. De bir bokluk olursa ben de patlatırım bir Müslümidis Gürsesaki <gülüyor> ya! Bravo öğrendin! Hadi kalk flokta bana yemeye gidelim. İçelim sarhoş olalım bu akşam. Yok içki içilen yerde kapılar bacalar vurulur. Ödenebilemez hesaplarla karşı karşıya kalırız. Cibarlar arasında öyle olmaz. Ya kapıştın adamla arını bulurlar. da sen güzel bir fıkra atırsın ortalığı yumuşatırsın. Milleti güldürürsün olay kapanır. Yok ya. Elbette. Peki... Çok gıcık olacakları bir şey yapsam? Pandik mandik gibi. <gülüyor> ya yapar yaparım. Yine de bozulmazlar mı? Çibarlar dövüşmezler. İyi tamam. <gülüyor> onların gorilleri vardır. Onlar onların yerine döver. Sonunda <gülüyor> yiyoruz yani dayağı. <gülüyor> e bir etmezsen rahat edersin çibarlar arasında. E, Deneyelim bakalım. Denemeden yalınılmaz. Hadi gidelim. Gidelim ki varlıklık edelim. Bu dağını bilmez Egemen güçler saldırıp üstünüze Tüm kötülükler edince Soturma küpürler savurmayın onlara Dişinizi gizleyin maymul gelin Çemenizi tutun siz dağ Dişinizi gizleyin maymul gelin Çemenizi tutun siz dağ edin Bilginizi okuyun belli etmeyin Görsünler bakalım görsünler Kolay mıyız sizi yıldırmak Karla yürüyün, izinizi belli etmeyin, karla yürüyün, belli etmeyin, belli etmeyin. Kahramanlık değildir, alnından vurulmak, yiktik vurulmamak. Bilinizi okuyun, belli etmeyin, görsünler bakalım, görsünler. Birbirinizi okuyun, belli etmeyin, görsünler bakalım, görsünler. Kolay mıymış sizi yıldırmak? Ne Belanın biriymiş meğer bu Filokleos. Ondan kötü sarhoş olan çıkmadı sofrada. Atina'nın tüm belalılarını bastırdı bizimki. Anlat anlat, ne yaptı? Evet, ama bilmiyorsunuz sanki. Dünkü oyunda anlattım ya. <gülüyor> Bugünkü yeni bir oyun. Anlat anlat, ne yaptı? Kafayı bulur bulmaz başladı tepinmeye. Hoplayıp zıplayıp yenlenmeye. Vay canına, özgürlüksülük oynuyor demek ki. Arpasına doymuş, sıpa gibi. Doymuş demek ki! Beni niye dövüyor peki? Oğlu dövdü seni! Elbette! Hem de bir delikanlı gücüyle! Niye? Aa, rol icabı! İşte geliyor! Ben de kaçayım bari! Aristophanes <gülüyor> <gülüyor> icabı! Her yada beni yemeği ellide dolayan rüşve yeteği yemeği rüşve yeteği koy! Ayıp sana! Çok ayıp sana! Eşo meşe karıları! <gülüyor> Kış. Dırt Bırt üç, Evimize gidelim Yarın ya. hesabını verirsin bu kepazeliklerin Suçlu sandalyesine otururuz bu mahkemede Ya mahkeme Mahkeme Bırt Dırt taşı Mahkeme O kufası kufa kızı Evimize gidelim Savun ulan Eşiloğlu Kışt dırt bırt Üşt Aşk, Aşk olsun, bu yok, bu Aşk olsun başka bir şey olmasın! Hışt! Hışt! Hırp! Hırp! Hırp! Hırp! Hırp! Hırp! Hırp! Hırp! Hırp! Hırp! bakayım buraya, Altın'cığım! <gülüyor> Tut elimi, güven bana! Hı <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl kurtardım seni öteki sarhoşların elinden? Hı <gülüyor> <gülüyor> ...şu eee. İşte şimdi artık sen de cömert davran bana. Hıhı. Hıhı. Bak kız gönlümü hoş edersen... ...benim olan ölür ölmez... ...seni satın alırım. Hıhı. Köle niktar Benim kölem olursun. Hıhı. Evimize git... Domuz olursun beni. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Şimdi hemen evimize gidelim oğlan gelmeden. Oğlan gelirse muhabbetin en kral yerinde ışırak. Yani muhabbetin en kral yerinde ışırak. bizzat muhabbeti ışırak. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Aa geliyor. Hep böyledir barış topanesi. Aklınıza ne gelse cümle tekamül edemeden olaydan tebarüz eder. Sen şimdi burada böyle heykelmişsin gibi dur Kandıralım bu çocuğu, yersin hı hı. Ha, Ama sakın kivoldama, ee Bana bak yaptığın izinlikler yetmedi de şimdi de yosma mı atmıyor Ne yosması? Nerede yosma? <gülüyor> orada yosma mı Görülmediği gibi orada yosma yok <gülüyor> Yosma bulsam mıncık da Nerede o zorun ikidisi'nin yosmaları? Arkamdaki yosma değil mi? Nerede arkamda yosma? <gülüyor> Oo, yosmalar ne kadar değişmiş? Yoksa şu mu dikkatini bırt? Heykel oğlum o heykel. Ve ner tutan ee, kız heykeli. E, Heykele. Gayet de, bak şimdi. Voova! Bunu söylesene. Heykelim desene. Demiyor bak çok bravo bir heykel. Hekel olmasa hemen şıkkı şıkkıp konuşur, değil mi? Bo, O saçlar neyin nesi? Ne saçı be galvaniz olar. Döğsünü yenip kalkıyor! Öyle bir şey oldu yok! Seni aşağı al içeri seni! Yürü bakayım yosma! Aa, ya sen nereye götürüyorsun benim yosma hekelimim? Alıp senden kaçırıyorum senin harcın değil böyle kızlar! Yaşından başından utan! De, Ne varmış benim yaşımda be? Sen taktın mı elimeşini? Ne varmış ki elimeşine, benim şimdi tam... Eks yaşım. Ben bunun gibi dört tanesini virüslerim. Benim Murtaza adam neyim eksik? Ben olimpiyatlarda hakem oldum sırada... ...yaşlı öpü diyor, Askondas'a kapıştı. Her meydanında ölüp kalacak sandılar o yaşlı adamı. O yaşlı öpü diyor, Askondas'a birden bire böyle... ...diye bir koydu... <gülüyor> ...hayır yani bir koydu... ...askondas iki seksen... ...bir doksans... ...ee? Evet. şu... ...kimin kime kaç çekeceği bilinmez... <gülüyor> ...sen yani denk al sana böyle... ...diye bir koyarım... ...hayır yani bir koyarım görürsün ulan... ...döver misin yani bir? ...döver döverim ulan Öz olur ...öz olun. ...değer Bizim denemiz armut devşirmiyor ya! <Gülüyor> Nankör! Babana el kaldıracak değilsin herhalde! Babalar döver, oğullar dövülür! Kendin <Gülüyor> olsun aşkına, tanıyon ol, işte bu adam! Kim adam Ben ne adam, hangi adam? Utanmadan inkar ediyor! Aaa! Kim inkar ediyor? Neyi inkar ediyor? Bir şey mi olmuş, olmamış? Teşekkür ederim evimizde giderim. <gülüyor> Kerefat tanıyordu. Ne oldu be kadın? Bu adam beni dövdü. Ev mesabetimi devirdi. Ay yalan, hıfzıra. Bu kadın uçmuş. Kerefat tanıyordu. Bak tanıdığı da var. Ne tanırdı? Neye tanır? Ne görmüş? Bırt. Ne gördü? Abba abba abba abba abba abba abba Sen olur mu? Baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba Ne dedi? Bildirsen <gülüyor> kör bildir. Ya dedi. Her şeyi gördüm dedi. Bak gördün mü yaptırdı? dedim sana o kadar. Testte durduğu gibi durmaz. Tamam tamam. Sen hemen her işi büyüt. Ortada bir şey. Ben şimdi bu kadınla barışırım. Sul oluruz. Dava düşer, dava kırılır. Sen işi büyütme. Bir şey yok katın evimize gidelim. Yağma yok öyle. Bana yedi belamiy diye derler. Kolay kolay kurtulamazsın elimden. Yırtıyacı. Yedi belacı. Evimize gidelim? Sana kelebek koleksiyonumu göstereceğim. Sen onu benim sepetime anlat. Burt. Sepet biliyor mu bakalım kepeğinin. Daha ben bilmiyorum ama Yeni olarak yeni öğrendim meğer yani de Cümle içinde kullanıyorum <gülüyor> Sepet Özop bir gün ziyafetten dönüyormuş Yolda ağzı bozuk bir kancı araslamış Kancık Özop'u görünce Başlamış anlamsızca ağlamaya. ya Özop da kancıya demiş ki abe kancık çık O dilini satsan da Biraz ekmek alsan Akıllılık etmez Misin soru işareti. Falay mı ediyorsun benimle? Yok canım, benimkisi kısa faiz. <gülüyor> ah, neye vereceğim seni? Cayır cayır tazminat alacağım. Kargo gibi tanığım var. Aba aba aba aba aba Tabii şimdi nasıl ki bir bateristin tanırsak saksafoncu. <gülüyor> böyle kör bir kadının tanıdı da dilsiz olacak. Gayet. E, kadın kör değil ki. Evet ama uyuyorum şimdi gözünü. <gülüyor> bollat. <gülüyor> kör adayı kadın. <gülüyor> Sen de tamam da cehennemin dibine. Mahkemelerin böyle boktan davalarla uğraşmaya vakti yok. Pırt. Sen Abab Telefon. Sana telefon. Çaka <gülüyor> şaka hey Keroş, Sen şarkı sözü yaz. <gülüyor> Niye lan acayip kafiye oturtursun? <gülüyor> Abab baba <c. gülüyor> şak Asya Vizyon. <gülüyor> Bir davadan da balı ediyorsun. Ama baba <gülüyor> Aaa! Neydi bu başıma? Ah! İşte burada, saldırgan burada! Ne saldırganı? İşte bu adam, beni dövdü, taşa tuttu. Bu adam da tanıyorum. Evet, evet, ben tanıyorum. Saldırı davası açacağım. Ya ne çok suçlu sıldırmışsın birkaç taate! Meğersem yargı işlemenin yolumuzu seçtemene. Sayın Akınoğlu, bu benim babamdır. İşte de suçların bilincinde değil. Ne arzayanım var, çocuğum. Onun adına özür diliyorum. Deee! Sakin olursun da benim adıma özür diliyorsun. Ortalara ile bir özür varsa... ...biz dileğeceğiz, biz ölmedik. ...birleriz de yok. <gülüyor> Sen öyle hemen şimdi büyütme. Öyle hampadan özür üretme. Bir şey yok. Ben şimdi bu adamla barışacağım sul olacağız. Dava düşecek, dava kırılacak. Sen şimdi büyütme. Bir şey yok. Adam evimize gidilir. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Şakalat. Ben hikare etmiyorum ki ben dövdüm bu adamım. Tamam adam dördüm Taş da. Stres oldum ondan oldu. Senin tipin gıcık. Dur sinirlenme barışalım. Sen kendin mi bir şey istersin barışmak için? Yoksa benim vereceğim bir şeye razı olur musun? Ver ne vereceksen razıyım. Mahkemelere davalara düşkün değilim. Bir siberisli varmış. Bir yok. O Sibarisli bir gün attan düşmüş Şak kafayı yapmış Neden dersen Ki dersin Ya senin tipin müsait <gülüyor> O Sibarisli attan anlamazmış bir Başka Sibarisli ona demiş ki Ha salak Sibarisli Madem yüzme bilmez Niye kesini koyunu <gülüyor> Kim yüzecek <Gülüyor> <Sen> Anlamadım. <gülüyor> Olsun çoğunlukla kaldım. <gülüyor> Senin anlayacağın şekli şu. Ben hekimlikten anlamam sürsuzu ki Aspendosa. <gülüyor> Büyük felsefe yaptı. Ya ya. O e senden başka ne beklenirdi? Ya, ya. Duydun değil mi dediklerini? Evet evet ben tanım. Salak bak! <gülüyor> bir kadın bir kirpiyi yaralamış! Bunu da aklında tut! Evet evet ben tanıyorum! Kirpiyi gitmiş kendine, yani sizden astronot olmasın... <gülüyor> ...bir tanık bulmuş! Fakat kirpi kan içinde olduğu için Feza adamı da kana bulanmış! Gelmişler kadına, kadın da kirpiye demiş ki... ...abe salak kirpi, adamı kana bulayacağına... ...kendine delikli plaster alsaydın... Ya, ünlen! <gülüyor> Üstelik agaret Evet, evet, ben tanıyorum. Yürü tanıkçım, baş yargıcı anlatsın o derdini! Evet, evet, ben tanıyorum. Siz mahkemeye başvurun, ben bağımı eve kapatıyorum! Bugün işte davacılar tanık bulamaz olacak! Herhangi bir tanıklı kişi olursa, siz beni arayabilirsiniz! Ben size kartımı takdim edeyim... ...mesai saatlerinde üstteki telefon... ...gecenin her saatinde alttaki telefon... ...her konuda, her zaman tanıklık yapabilirim! Celse başına iki dramik yevmiye alırım... ...çok uzayan davalar için indirim yapabilirim. E, birden fazla tanık gerekirse... ...tanık arkadaş bile bulabilirim. İşiniz mi bu yani? Evet evet ben tanığım. Vay canım. Ama profesyonelleşmiş bu işler. Evet ya herif tanık ajansı. Yani bu durumda tanıklık... ...yargıçlıktan kazançlı. Evet ama... ...hayal ihracat daha kazançlı. O zaman biz de... ...Roma hukuku ihraç edelim Bizans'a. Hay başlayacağım sana da hukukuna da artık seni. Niye? Tut çalışıyor kafa. Eve kapatılmak farz oldu. Eyvallah Zeus! Yargıcıyı hapsediyorlar. Zayet de sevustuyorlar o. Ey vallahan, sombok des. İnşallah sonum benzemez sana. Onu tavuklu kafese koymuşlar. Ah öteki tavuklar demiş. Bizler <gülüyor> <gülüyor> şimdi terepüsteyiz. Biliyoruz. Sakın kafa üzüleme! Ders anlatmayacağım! Hiç Hiçbir şey anlatma! Şimdi teneffüsteyiz! Anlatmama zamanı! Teneffüsten alınacak ders vardır! Yok ya! Yaşam bir fikirhane hepimiz öğrenciyiz! Rahat bırak bizi! Sofokles'le görüşsene! Sofokles nerede? Kafeste! Kafes nerede? Tavanı asılı! Tavan nerede? Bulutların altında! Bulutlar nerede? Zeus'un ayakları altında! Zeus nerede? Her zaman, her yerde. Ey Sofocles, Sofocles! Efendim? Kızlar, Sofocles benimle konuştu, bana efendim dedi. Biliyoruz, duplaşını biz yapıyoruz. <gülüyor> Ey babaların babası Sofocles! Her şeyi gören zaman, sana rağmen seni sezdi. Tragedalarında birbirinden acılı yaşamlar anlatırken bize, Atina'nın en güzel kızıyla evlendin. Sicilya'nın en güzel kızını dosttur. Bir Broadway mutluluğu yaşadın, o Edipus'a babasını öldürtüp anasını düzdürürken Tragedyalar mevfikti, yaşamın mevfikti. Bana bunun sırrını ver, ne istersen vereyim sana, tanrılar üzerinde yemin ederim. Hangi tanrılar? Zeus, Meus, Dionizos, Mionizos. Allah'ı işte. Zeus, Meus yok. Zeus yok mu tövbe de, yağmuru kim yağdırıyor peki? Bulutlar. Yok canım, bulutlarda kim oluyormuş koskoca Zeus'un yanında? Hiç bulutsuz havada yağmur gördün mü? Hayır. Madem Zeus yağdırıyor yağmuru, bulutlar yokken... güneş havada yağdırsın sıkıysa. Gök gürültüsü kimin sesi peki? Bulutların tokuşması. Tamam da onları tokuşturan kim? Hava korun. Yok canım, koskoca Zeus yok olmuş... ...havacımak kral olmuş onun yerine he. Elbette. Haydi bulutlar, ölümsüz varlıklar... ...nemli ve vursal sabrımızı belirterek yükselelim. Babamız gürültü okyanusun üstünde. Çıkalım yüce dağ başına, Olimpos'a yüz sürelim. Ölümsüz biçimlerimizi örten yağmur bulutlarının üstümüzden atarak uzakları gören gözümüzle bakalım yeryüzüne. Yürüyün kızlar, bari uzakları gören bir gözlük takalım gözümüze. Filozofum efendim, gökten elma düşmüş mü? Düşmüş. Kaç tane? Üç tane. Kime, kime, kime? Biri size, biri Aristophanes'e, biri de izleyenlere. Kızlar, bugün hava çok soğuk, dersi hamamda yapsın. Çok sapıksın filozof. Sol. Sol. Dik varsayıp etti. Sol. Sol. Sol. Sol. Kovan dur soladın arkadaşlar. Atamadınız şu ışıklı üstünüzden hiç memnun değilim sizden. Biz de her neyse söyleyelim sözümüzü, bitirelim işimizi. Ne mutlu. Filokleona ne mutlu. Kurtuldu katılığından yobazlığından. Değiştirdi kafasını, rotasını. Zevklere, keyiflere yollandı. Bu İster misin cayı versin birden? E can çıkar oy çıkmaz derler. Ama değişenler de olmuyor değil. Eskiden evet. Bizlerle bütün aklı başındakiler nedenli denli övsek azdır. Filo oğlunu, baba sevgisi ve akıllılığından ötürü. Kimsenin davranışı, <gülüyor> onunki denli <gülüyor> coşturmadı. Aa, bu ses değil. Aa, coşturmadı. Bu ses değil. Ne ses söylediyse... Doğru söyledi bu genç adam, daha, daha güzel, güzel bir yaşama yönetmek isterken varlığını boşluğa olduğu insanı. Arkadaşlar ne oluyor? Komedya son buluyor. Yok ya. Zeus Yok. yapsın ki. Peki hani mutlu son? Ben yine hapisteyim, işin başındaki gibi. Böyle komedi olmaz mı? Yani komedya böyle son bulmaz. Aristophanes'le oynuyoruz, Recai Dade Mahmud Ekrem'le. <gülüyor> i̇şte böyle bir şairimiz. Baştan söyler söyleyeceğini, ...sonuna söyleyecek şey kalmaz. Ya tamam evet de oyunların sonu önemli, önce sonunu yazsaymış ya. Onu da denemiş. Onu da denemiş fakir. İşte bu yüzden başı olmayan bir sürü oyunu var. Peki o zaman Üstadım başka bir oyununun sonunu ödünç alsak? <gülüyor> olur mu? Ne olacak? Aristophanes'in Aristophanes'e borcu olur. İMF'ye <gülüyor> değil ya. <gülüyor> Öyleyse Dionysos'a adayalım bu komedyanın da sonunu. Hadi bizler açılıp yer verelim şimdi. Rahatça tepinsin kızlar ortada. Taş artırcasına, periklesin metresi Aspasya'ya. Ünlü denizlerin, bümsüz çocukların. Toplayın, yıtsıplayın çiçeksiz, meyvasız kumlardan. Gözlük pırıl pırıl, Zeus tan Bilbil Zeus izleyenler mutlu görsün bizleri, izleyenler mutlu görsün bizleri. Tarim bu karasalı günde, bu karasalı meydanda assızlık her yerde var, Haksızlık insan işi, insan kurdu. Zeus alemin, için kurdu. Zeus alemin, için. Kurdu. Kurdu. Ekmek gibi su gibi kalesanmış haksızlık Cezasını bulmazken nice nice yolsuzdur Düşüncenin cezasını biz bulduk Ekmek gibi su gibi kalesanmış haksızlık Cezasını bulmazken nice nice yolsuzdur Düşüncenin cezasını biz bulduk Hey siz acayip insanlar, acayip davalar sizlerin olsun Sanmayın ki Zeus sizi berdayım korur ve işi başından aşkın. 2408 yıl geçmiş Turfan'dadır komedyamız. Ustam ölmüş, ben satarım. Mutluydil akşamlar. Sayın insanlar, perdelerin en güzeli tül perde. <gülüyor> ya parıl parıl Zeus dövüyordu. mutlu görsün bizler. İzleyenler mutlu görsün bizler. Tarih bu kara saharı. gününde, bu kara meydanda asılsızlık yer var, asılsızlık insan işi, insan insanın kuru. Zeus bu ayin bunun için kurdu. Zeus bu alemi bunun için kurdu Ekmek gibi su gibi kanet salmış şansızlık Cezasını bulmazken nice nice yolsuzluk Düşüncenin cezasını biz bulduk